Şarkılarla memleket tarihi başladı. Açık Radyo'dasınız, Murat Meriç'le birliktesiniz. Bugün 11 Kasım. Günün tarihine birlikte göz atacak olayların hatırlattığı şarkıları dinleyeceğiz. İlk şarkımız bir Altan Erbulak şahanesi, Keklik. Çünkü bugün Altan Erbulak'ın doğumluğu. Değerli konuklar, değerli misafirler, şimdi de Feza Çağı'nın çılgın şarkıcısı huzurunuzda. Altan Erbulak! Merhabalar, e, yalnız biraz sakin ve azıcık daha sakin olmanızı rica edeceğim. Çünkü şimdi sizlere Kekli Düz Ova Davlalar şarkısını söyleyeceğiz. Hazır mısınız arkadaşlar? Dikkat, ki üç, dört, mum! Keçiliği düz ovada avladım, right. keçiliği düz ovada avladım, keçilik güz, ba avladım, keçilik avladım, keçiliği düz ovada right. right. avladım, düz avladım. sapanda avladım kekli der sapanda avladım kekli der sapanda avladım kekli ei ei ei amandu kekli düz ovada. Al Al Al aa aa aa aa aa aa aa aa aa <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <bu An> <Kengli> <gülüyor> <avladım>. <gülüyor> Kekli yedi sopa avladım Kekli 7 avladım! sopa aladım avladım! yedi sopa avladım! Kekli ye avladım! anladım Kekli ye sopa alladım Bay bay bay Kekli ye sopada Kekliyi düz avladım, kekliyi düz avladım, kekliyi düz avladım, kekliyi düz avladım, kekliyi düz avladım. avladım, yersen. Aldan Ağabeyler, Karıkı Kocaoğlu, Sonra sahnede seyretme şansına sahip oldum çocuklum. Yedik Hoca'lı ürümüzdeki kekeme berber rolü beni benden almıştı. Yıllar sonra planı bulduğumda heyecanlandım. İlk yüzünde az önce dinlediğimiz keklik vardı. İkinci yüzünde ise Altan Maç spikeri başlıklı bir performans ki burada kekeme bir spiker rolünde ve bir futbol maçı sunuyor. Önümüzdeki programlarda mutlaka çalarız ee, ama bugün başka bir komedyeni anmak istiyorum. Ben Altan Erbulak'la birlikte aynı gün doğum gününü kutladığımız ikinci şahane komedyen Kemal Sunan. Papa, kim bu Kadir amca? Oğlum. Oğlan mı? Oğlum! Hello papa. Bonjour papa. Oğlum geldi. Almanya'dan! Uzat elini, özledim seni, ye yeah. Kucakla beni, öpeyim seni, yeee! Yeah. <Gülüyor> Müjde sana! Geldim papa! Oğlun çaban. Kurban sana. Uza elini özledim seni ye. Yeah. Kucakla beni, öpeyim seni ye. Yeah. <gülüyor> Kemal Sonalı Kartal Tibet'in yönettiği 1985 tarihli katma değer Şaban adlı filmde seslendirdiği şarkıda dinledik. Bugün onun doğum günüydü Altan Erbolak'la birlikte. Sadece doğumlar değil ölümler de var. Günün tarihinde Yunanistan'ın büyük şairlerinden Yannis Ritsos'un ölüm tarihi 11 Kasım 1990. Cevat Çapan, Özdemir İnce, Herkül Milas gibi şairlerin çevirileriyle sevdiğimiz Ritsos memlekette karşılığını bulmuş isimlerden. Barış'ın diğer adı. Teodor Kessiz pek çok şiirini besledi ama biz bunlardan birini değil Tarihi bir kayıtta Ezgi'nin günlüğünü dinleyeceğiz. Topluluk 28 Mart 6 Nisan 1983 tarihleri arasında artık olmayan Hudri Meydan Kültür Merkezi'nde verdikleri konserlerde Yaşar Miraç şiirinden besteledikleri göçmeni seslendirmiş. Sonradan kullanılmayan bir kayıt bu. Başına da Rizos'un bir şiirini iliştirmiş. Beste Emine İngüs'ün şarkıyı o seslendiriyor, şiiri ise Hakan Yılmaz okuyor. Bir zamanlar kurumluyduk kardeşim Çünkü hiçbir güvencimiz yoktu Büyük laflar ederdik Süslerdik dizelerin kollarını altın sırmalarla Bir uzun sorguç dalgalanırdı şarkımızın alnında Gürültü ederdik Korkardık İşte bu yüzden gürültü ederdik Korkumuzu sesimizle yer kaldırıma çalardı. Uzun adımlar, çalımla insanların pencerelerden izlediği ve kimsenin alkışlamadığı içi boş tokların geçidi gibi geçer. Tomarın içinde ölüler sabahlardı. Başkolsun anlayana. Belki borular uyum sağlıyorlardı adımlara ama yüreğe uyum sağlamaktan uzaktılar. Biz uyumu arıyorduk. Hiç kimse tek bir söz anımsamıyordu. Bir tek söz ya da ses. Akşam ışıklar sönüp, Rüzgar sokaklarda kağıt bayrakları sürüklerken Ve dururken kapının önünde silindirin ağır gölgesi Uyumuyordu bizler. Serpilmiş sesini topluyorduk sokakların. Serpilmiş adımları topluyorduk. Uyumu buluyorduk. Uyumu ve... Türkülerimi çaldım bir küçük delişmen saza çaldım bir küçük delişmen. Yanık bir türküüm şimdi çalar beni çalar beni boynu bükük kareksazlar çalar beni çalar beni sülamdan işanlı kızlar alar beni alar beni eli birü el yazlar yazar beni yazar beni bar yer alır uçar beni uçar beni umut Sorar beni, sorar beni... Ezgin'in gününden dinlediğimiz Göçmen 1983 tarihli kayıp kayıtlardan birisiydi ve bir konser kaydından bizlere ulaştı. Fülütü Canan Tolulu, Cura'yı Nadir Göktürk, Bağlamayı Vedat Verter, Bas Bağlamayı Kugay Başar çaldı. O dönem konserlerde, biyonserde belki Duyarlar gruba işledi. Şarkının başında Hakan Yılmaz'ın sesendirdiği bir Yanis Risos şiiri vardı ki şairin öldüğü günde onun anısına çaldım bu kayda. Batı'dan kuzeye Yunanistan'dan o dönemki adıyla Sovyetler Birliği'ne geçiyoruz. Yıl 1933, İsmet İnönü, Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamaları çerçevesinde bir film çekmek üzere Moskova'dan Türkiye'ye gelen heyeti avlıyor. Sergey Yurtkeviç başkanlığındaki heyet, Türkiye'nin kalbi Ankara adlı filmi çekmiş ve Türkiye'ye göndermiş. Film TRT'de yayınlanmış ancak komünizm propagandası yapılıyor olduğu gerekçesiyle yayın durdurulmuş. Yıllarca yasaklı kalan film, yıllar sonra benim de şahit olduğum bir gösteride... ...Ankara Film Festivali bünyesinde karşımıza çıkmıştı. Filmin yasaklanma gerekçesi, başında İsmet İnmin'in yaptığı konuşma. Dinliyoruz. Vatandaşlar, Cumhuriyet'in 10. yılını kutluyoruz. Bugün ne kadar sevinsek hakkımız vardır. O zarandan... Bu dönem Cumhuriyet'in muzafferiyetiyle başladı. 10 sene içinde Türk milletinin tahkik ettiği eserler bugün itihar hatırlayabileceğiniz kadar büyüktür ve geniştir. İnkılapların kuvvetini vakit vakit eski zamanlara vücud ederek mukayese etmekle fayda vardır. Vatandaşlarım, 10 sene evvelki Cumhuriyet'ten Türk milleti bugün hiç olmazsa on kat daha kuvvetlidir. Vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin komşularıyla ve herkesle münasebetleri çok dostan eder. Fakat sizin bildiğiniz gibi, bütün dünyanın bildiği gibi, bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin harici politikasında esas olan nokta, Sovyetlerle olan dostluğumuzun temel teşkil etmesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetlerle dostluğu, ...en çetin zamanlarda başlamış, en çetin imtihanları geçirmiş... ...bugün için, Bağati için iki milletin kalbine yerleşmiş esaslı bir politik. Bugün Cumhuriyet'in 10'cu yılında... ...bizim bayramımıza iştirak eden dostlarımızı, Barışilov'u, Karahan'ı, Budlov, Budyen'i... ...ve Kırcalovski'yi Krzy hepsini aramızda görmek bizim için büyük bir sebiç ve bahsiyon etmiştir. teşekkür ederim. İsmet İnönü, 1938 yılının 11 Kasım günü olağan dışı bir gündemle toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanıydı. Günün tarihinde Sovyetler Birliği ile alakalı bir haber de var. 1976 yılında Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında 10 yıl süreyle elektrik alışverişini düzenleyen bir anlaşma imzalanmış bugün. Dinlemeye başladığımız düzenleme Yavuz Geliyor Yavuz Erken Dönem Anadolu Pop eserlerinden biri bu. Seslendiren Kadri Ünalan Orkestrası. Solistler Gönül Turgut ve Başartan. Leylimiz yuvamızda dinle şey Yavuz ve Midilli eski adlarıyla Gobern ve Breslau bizi 1. Dünya Savaşı'na sokan gemiler. Günün tarihinde bu savaşla ilgili enteresan bir çakışma var. Bugün 1914 yılında Osmanlı Devleti'nin itilaf devletlerine karşı savaşa girdiği gün. Tarihin bir 4 yıl sonra Almanya'nın savaşı bitiren imzası yine bir 11 Kasım'da atılmış. Almanlar yenilince yenik sayıldığımız savaş bu. Yavuz geliyor Yavuz savaş sonrası literatüre girmiş türkülerden biri. Bugünkü programda dinlediğimiz son kayıt aynı zamanda. Ben Deniz Murat Meriç haftanın son programını sundum. Hafta sonu yokum. Pazartesi saat 7'de buluşuncaya değin Hoşçakalın. Şarkılarla Memleket Tarihi. Hazırlayan ve sunan Murat Meriç.